Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli müminler Nazihat suresinin tefsirini malini yapıyoruz. Bugün de 10 Aralık 2014 yılının çarşamba günü yapacak olduğumuz ders Nazia Suresi'nin 10. ayetinden itibaren tefsirini yapmak. İnşallah önce Arapçasından okuyarak tefsirimize başlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى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 ve arıda بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرساها متاعل لكم ولأنعامكم. Evet, bu buraya kadar inşallah malini vermeye çalışalım. Yokuluna e in lermududuna fil hafire. İnkarcılar ahirette ahiretin varlığını inkar edenler, hesap gününün varlığını inkar edenler derler ki bizler toprakta çürüdükten sonra yeniden mi diriltileceğiz? Yeniden mi hayat hayata kavuşacağız? Böyle bir şey olması mümkün değil diye düşünürler, böyle inanırlar. اِذَا <gülüyor> كُنَّ Ufalanabilir, derecede çürümüş, toz toprağa karışmış bir halde e, kemiklerimizin e, böyle bir hale gelmesinden sonra bu kemiklerin yeniden hayat bulması mümkün olur mu acaba diye soru soruyorlar. Böyle bir şey kabul etmek istemiyorlar. Saçma görüyorlar. قَالُوا اِذَنْ تِلْكَ قَالُوا اِذَنْ كَرَّةٌ Eğer dediğiniz doğruysa biz çürümüş kemiklerimizden yeniden diriltileceksek işte o bizim için çok kötü bir diriliş olacaktır. Çünkü bu biz o dirilişi hesaba katmadan yaşıyoruz. Ahiret dediğiniz o şeye hazırlık yapmadan yaşıyoruz. O yok, bizim için yok hükmünde. İnanmıyoruz, inanmadığımız için de bir hazırlık yapmıyoruz. Hazırlık var mı diye soracakları zamanda hazırlık yok diyeceğiz. İşte bizim için ne büyük bir hüsrandır, ne büyük bir kaybediştir o derler. Şimdi bu kafirlerin, müşriklerin, Burada zaman zaman e, iyi düşündüklerini de görüyoruz. Yani şunu diyebiliyorlar. Eğer ahiret varsa biz yandık, mahvolduk, perişan olduk diyebiliyorlar. Eğer hesap kitap varsa biz artık o zaman perişan olduk, ziyana uğrayanlardan, kaybedenlerden olduk demesini biliyorlar. Asrımızda insanlar bırakın... E, Ahireti, varlığını, şunu, yokluğunu. Ahiretin varlığı veya yokluğu konusunda kafa bile yormak istemeyen bir nesil var. Ahiret var mı? Varsa var. Yok mu? Yoksa yok. Hiç ilgilenmiyor. Ne varlığıyla ilgileniyor, ne de yokluğuyla. Ahirete inanıyor musun? Babamdan, annemden duydum. Öyle bir şey varmış. Biz de inanıyoruz. Hazırlık yapıyor musun? Yok pek bir hazırlığımız yok. Peki orada ceza görürsen ne olur? Aman bir yoluna koyarız. Yani tınlamayan, etkilenmeyen bir nesil var. Etkilenmiyor. Bakın müşrikler etkileniyor. Diyorlar ki eyvah o. Eğer dediğin doğruysa ya Muhammed yandık. Perişan olduk. Etkileniyor biz ahireti anlattığımız zaman nesillerimize, gençlerimize Eyvah hocam ne diyorsun sen ya? Dediğin doğruysa var ya yandık ha diyen var mı? Yok. Tınlamayan bir gençlik var. İlgilenmiyor. Ahiret var yok. Ölüm var yok. Hazırlık yapalım yapmayalım ilgilenmiyor. Adamın hayat felsefesinde böyle bir şey yok. Buna ne ihtiyaç hissediyor, ne düşünüyor, ne düşünmek istiyor. Aman boşver diyor, ben hayatıma bakarım. Vardır, yoktur, beni ilgilendirmez, ben o konulara takılmıyorum diyor. Efendim, bu dinci takılıyor diyor arkadaşına, ben dinci takılmıyorum diyor. Yani adam eğer namazının niyazını kılarsa o dinci takılıyor. Yani takılma öyle bir şey, hobi. Hobi olarak görüyor yani. Bunun bir hobisi böyle hayattırıyor, böyle bir yaşıyor bu diyor. Ben de böyle yaşıyorum. Ne onun inancına saygısı var, ne kendi haline, mustakbeline, geleceğine saygısı var. Böylesine boş vermiş, hayatı ciddiye almayan, düşünmek istemeyen, düşünmeyen bir gençlikle karşı karşıyayız. O yüzden gençlerimizin hayatında İslami özellikler bulmak çok zor. Rahmani, Rabbani özellikler bulmak çok zor. Ahirete dönelik düşünenleri bulmak çok zor. Ahirete yönelik hazırlık yapanları bulmak çok zor. Az, yok gibi ne varsa ne yoksa gününü gün etmeye çalışan düşünmeyen bir gençlik var. Neden bu oldu? Önceden insanlar sağ sol kavgası vardı. Düşünen bir insan insan kitlesi vardı. Herkes davasında samimiydi bir şeyler Şimdi dava gütmeyen bir gençlik var. Davası yok. Yani sağ sol olsun demiyorum ama hiçbir şey düşünmeyen bir Gençlik var. Parası olsun. En güzel kıyafetleri alsın. Barda, diskoda, efendim bir takım merkezlerde e, volta atsın. Hayatını yaşasın. Gerisi hiç mühim değil. Ahiretmiş, <gülüyor> ibadetmiş. Hiç umurunda değil. Böyle bir gençlik... E, Ortaya çıktı maalesef Ve bu gençlerimiz Müslüman gençlerimiz Biz şimdi müşriklere kızıyoruz Çürümüş kemiklerden Yeniden insan Hayata kavuşur mu Diyoruz Yani öyle diyorlar Biz de onları kınıyoruz Allah her şey muktedirdir diyoruz Ama Bugün Daha fazla kınıyacağımız Bir gençlik var çünkü en azından bu kafirler gibi eğer dediğin doğruysa e, Muhammed yandık ya, yandık, perişan olduk biz, kaybettik, mahvolduk diyebilen bir kitle var o zaman. E bugün bir yok. Diyorsun ki namazını kılmazsan cehennem tehlikesi var, tınlamıyor, hiç tınlamıyor. Örtünmezsen cehennem tehlikesi var, hiç tınlamıyor, umurunda bile değil, duymamış gibi. Ama önceden kafirler. Dediğin doğruysa yandık ha. En azından bunu diye biliyor, biliyorlardı Şimdi onu da demiyor. Tınlamıyor. Allah'ın Kur'an'ında sana hitap eden emirler var, yasaklar var. Kur'an'a uyarsan Allah'ın razı olduğu ve razı edeceği bir kul olursun, cennetlik olursun. Ama şeytana uyarsan Şeytanın vesvesine kanarsan kaybedersin, perişan olursun. Allah senden razı olmaz. Seni Allah cezalandırır diyorsun. Sanki taşla konuşuyorsun. Taş. Hani herkes hiç umur, umurunda değil. Ne diyorsun sen? Hiç umurunda değil. Umurunda değil. Düşünmek istemiyor yani. Böyle bir kitle var. E, ne olacak şimdi ya? Babalar, büyükler, hocalar nasihatlar ettikleri zaman takınılan tavır şu. Aman köhne, Yaşlanmışsın, hayatından umudun geçmiş, camiye takılıyorsun şimdi. Senin ne anlarsın? Bırak da gençliğimizi yaşayalım. Hocalar zaten siz yani öyle görev icabı konuşuyorsunuz. Ne anlarsınız hayattan? Hayatı yaşamayı biz biliyoruz. O yüzden hayatımızı yaşarken sizin Kur'an'da şöyle şöyle emirler var şeklindeki davetlerinize kulak astığınız zaman hayatımızı daraltmış oluruz. Özgürlük alanımızı daraltmış oluruz. O yüzden bunları ne duyalım ne görelim. Daha iyi. Rahatımızı, huzurumuzu bozmayın. Kafamıza göre biz yaşıyoruz. Herkes işine gitsin diyen bir gençlik var. Bu gençler bizim eserimiz. Eğitim sisteminin eseri. Yani gençlere yeterince manevi ilmi verememişiz. Gençlere yeterince inançlarını öğretememişiz. Gençlere yeterince Kur'an'ın ehemmiyetini hayatımızdaki yerini önemini anlatamamışız. Anlatmamışız yani. Kur'an mı? Duvarda aslında duran bir kitap. Bitti. İçinde ne yazar? Arapça bir şeyler yazıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Merak bile etmiyoruz. Atalarımız merak etti mi? Şimdi yani çocuk görecek annesini babasını. Şu Kur'an-ı Kerim'i rafından günde 10 defa indirip de oraya müracaat ettiğini, her işinde, her düşüncesinde, her amelinde, Kur'an'a müracaat ettiğini çocuk görmese, çocuk Kur'an'ın ne olduğunu anlayabilir mi? Onun önemini anlayabilir mi? Anlamıyor tabii ki. Birçok evde Kur'an-ı Kerim bile bulmak mümkün değil. Kur'an okuyan bulmak bazı evlerde mümkün değil. Kur'an okuyanlar arasında Kur'an-ı Kerim'in malini, Hayatında bir defa dahi okumuş olan bir insana rastlamak mümkün değil. Yüzde bir mi çıkar? Binde bir mi çıkar? Böyle olunca işte gençlerimiz Kur'an'la ilgilenmiyorlar. Ahiretle ilgilenmiyorlar. Ne olacak? Ölüm geliyor ama. Ölüm geliyor. Biz zamanı beyhude bir şekilde geçiriyoruz. Ölüm atı Son suratle koşturuyor Son suratle Geliyor ölüm Hazırlık yapın diyor Geliyorum diyor hazırlık yapın diyor. Gençlerimiz bir haber Kur'an bir yerde Biz başka bir yerdeyiz Hayatımız başka bir yerde Camilerimiz ihtiyar kulübü haline geldi Niye bu gençlerimiz yok Niye bu çocuklarımız camiye gelmiyor Gençlerimizin camide işi yok mu Camiye gençlerimizi niye getiremiyoruz? Bu cami hepimizin değil mi? Bu camide yapacak olduğumuz ibadetlere, zikirlere, bulu ermiş her insanın ihtiyacı yok mu? Var. E niye yok? Yani bazı insanlar, camiye genç bir çocuk geldiği zaman diyorlar ki, ya oğlum daha çok senin yaşına var ya, sen daha maşallah... Yani bu yaşta camiye gelmişsin yani efekte git işine bak Falan yani sanki gelmesin diyen Tipler çıkıyor Genç yaşta bir Delikanlı sakal bırakıyor oğlum niye bıraktın Daha erken değil mi ya ne erkeni Allah'ın Resul'ünün sünneti Allah'ın Resul'ünün sünnetini Delikanlı sakal bıraktı diye on kişiden Tepki alıyor o olmadı Olmadı bu iş niye Sakal bu yaşta bırakılmaz bu dini bize getiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıyığınızı kısaltın, sakalınızı bırakın diyor. Bu sözün üzerine başka söz söylenmek, söylemek hiç kimsenin hakkı değil. Bir Müslümanın hakkı değil. Cehaletten diyoruz ya. allah Teala erkeği sakallı, kadını sakalsız yaratmış. Değil. Bunların üzerine söz söylemek bu kuralları, kanunları, ilahi kanunları değiştirmek gibi bir konuma düşmek bir Müslümana asla yakışmaz. Beğenmemek gibi bir konuma düşmek asla yakışmaz. O yüzden hal, durumlarımıza, düşüncelerimize, sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Fəinna mähiyə zəjratu waḥide. Ey ahirete hesaba kitaba inanmayanlar. O bir sarsıntıyla, bir anlık sarsıntıyla gerçekleşecek bir olaydı. Allah'a basittir, kolaydır. Ansızın gelir ve bir anda başlar, dönüşü yoktur. Eyvah demenin karı yoktur, faydası yoktur. Ha, şimdi tövbe ettim ya Rabbi bana biraz daha fırsat ver. Beş dakika daha, bir beş dakika ver de da şu... Anlım seyrediş görmemişti bir defa görsün yarabbi beş dakika fırsat yok olmayacak niye yaşadığın süre içerisinde Allahu Teala bize mühlet veriyor her nefes mühlettir her nefes bir şanstır her nefes bir nasiptir her nefes bir ikramdır her nefes bir fırsattır dön düşün taşın aklını başına al ey Allah'ın kulu Allah'a gel Ey Allah'ın kulu şeytana kul olma her nefes de bunu allah Teala bize söylüyor ama anlamak lazım. Akıllarımızı askıya alırsak, düşünmeyen bir nesil haline gelirsek aklımız bize fayda vermez. Geleceğimize yönelik olarak bir önlem, bir tedbir almamız söz konusu olamaz. Şu anda gençlerimizi okutuyoruz. Üniversiteye kadar okutuyoruz. Daha da yukarısına okutuyoruz. Ama 30 sene okuttuğumuz bir gencin Allah'tan haberi yok. Kur'an'dan haberi yok. İslam'ın şartı ne diye sorsan adam doktora yapmış. Profesör olmuş. İslam'ın şartını say bana desen adam makine profesörü, bilmem ne profesörü. Sayamaz ya. İman'ın şartını say. Yok. Niye öğren, 30 sene, 40 sene okudun ya sen niye? Ama başka şeyler okudum ahirete yönelik bir şeye yön vermedim. İmanın şartını, İslam'ın şartını bilmek sadece hacıya hoca hasbı mesele değil. Her Müslüman bilecek. Bilmese nasıl yaşayacak? İmanın şartını, İslam'ın şartını bilmese nasıl yaşayacak? E biz bilmekten de şunu kastediyoruz ha. Robot gibi saymayı kastediyoruz. O da değil. Bilmek yaşamayı gerektirir. Sen İmanın şartından ilk başından başladın. Allah'a iman etmek bir şart. Bunu böyle demekle bir manifet yapmış olmuyoruz. Allah'a iman etmek neyi gerektirir? Onu bileceğiz ve yaşayacağız. Bitti. Allah'ı her işimizde rehber, önder, otorite olarak kabul edeceğiz. Allah iman bunu gerektirir. Ailemizde Allah hakim olacak. Sokağımızda Allah hakim olacak. Düğünümüzde, derneğimizde Allah hakim olacak. Yaşantımızda, oyunumuzda, eğlencemizde Allah hakim olacak. Allah'ın dediği gibi yapacağız. Âmentü billah demek budur. Allah'a iman ettim demek budur. Yoksa yalancı oluruz ya. Allah'a iman ettim de her türlü melaneti yap. Tesettür yok, namaz yok, niyaz yok, faiz var, haram var, içki var, kumar var, her türlü ahlaksızlık var, zulüm var, hırsızlık var. Amentübillah. Olmadı. Nasıl amentübillah bu? Allah'a iman ettim dediğin zaman Allah'ın boyasına boyanman lazım. Boyanmadığın zaman bu amentübillah olmadı. Yalancısın. Amentübillah dediğin zaman Allah'ın boyasına boyanacak. Halin, şeklin, şemalin, sözün, dilin, elin, ayağın, konuşman, düşüncen, eylemin, aksiyonun, her şeyin. Allah'ın boyasıyla Di. Değil. A'mentübillah budur. A'mentübillah dedim ama hepsini geri attım. Sözüyle söyledim bu fayda vermez. Dil. Dille söylemek fayda vermez. İman nedir? İman dil ile ikrar kalp ile tasdik vücut azaları ile amel iman budur yoksa inandım ama amel etmiyorum beni ilgilendirmiyor demek hakiki iman değildir eksiktir olmaz o yüzden değerli kardeşlerim değerli müminler Hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekmek için böyle hayıflanıyoruz. Hesaba çekileceğiz ya, o acı gün gelecek. Cemaati de, hocası da, annesi de, babası da, çoluğu, çocuğu, torunu, torbası, neyse. Hepsi birbirinden sorumlu. Her çoban sürüsünden sorumlu. Vallahi nokta nokta hesaba çekileceğiz. Adım adım, fert fert, birey birey. Malımızın her kuruşuna kadar, evlatlarımıza kadar, torunlarımıza kadar hesaba çekileceğiz değerli kardeşler, değerli müminler. Yahu oraya gittikten sonra ya bu kadar ince miydi bu mesele ya? Anlayamadık dünyada. Şu hocalar var ya şu hocalar anlatmadılar bize, anlatmadılar. Allah onlara cehennemin en büyük cezasını versin diye orada beddua edeceğiz Hoca anlatmadı bize. Yakası ne yapacağız? Hoca gel bakayım. Anlatmadın sen. Bak burada ne kadar ince hesap varmış. Sen neydin ya? Sen bostan korkulu muydun? Niye anlatmadın bize? Diyecek. E bu günler gelmeden önce değerli müminler, değerli kardeşlerim kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Vallahi hayat hikaye değil ya. Bu yaşam, yaşam var ya, çok ciddi bir olay. Var olmak çok ciddi bir olay. Yeryüzünde debelenmek, adım atmak çok ciddi bir olay. Çok ciddi bir sorumluluk. Varsın, sorumlusun, bitti. Varsın, sorumlusun. Varsın, inanmakla mükellefsin, mükellefiz. Varsın, yaşamakla mükellefiz. Vallahi hayatı ciddi almamız lazım. Şu ömürleri, şu günleri. Ciddiye almamız lazım. E Allah Kerim, Allah Kerim de önce sen de biraz hareket et. Allah gafur rahim. Doğrudur. Allah başlamayı çok sever ama biraz da hareket. Buna layık olmak. Biraz hareket etmemiz lazım. Bunları niye böyle hayıflanarak konuşuyoruz? Şimdi oluyor zaman zaman böyle konuşunca dışarıda cemaatimizden bazıları, hocaefendim ya işin gücün yok mu senin de böyle acep konulara giriyorsun? <gülüyor> bu millete guslu anlat namazla anlat gerisi tamam böyle diyenler de var onlara cevaben diyoruz ki değerli kardeşim gusül abdest bunlar bedeni temizliktir bir de ruhi arınma var ruhi günahlardan arınmadır onu da yapmamız lazım ya tövbeye davet etmemiz lazım hatalarımızı dile getirmemiz lazım. Eksiklerimizi dile getirmemiz lazım. Arınmamız lazım, manevi olarak arınmamız lazım. Allahu Teala sadece bedenini yıka, temiz tut, elbiseni temiz tut. Din budur. Bu mu diyor? Hayır. Din hem maddi hem manevi temizliktir ya. Hem maddi hem manevi temizlik. Maddi alanda vücudunu, elbiseni temiz tutacaksın. Manevi alanda kalbini nifaktan, şirkten, günahtan, isyankarlıktan uzak tutacaksın, arınacaksın, tövbe edeceksin. Din budur. O yüzden dini namaza, niyaza indirgeyenler bir daha düşünsünler. Dini abdeste, gusüle indirgeyenler biraz daha düşünsünler. Din bunların hepsini ve daha fazlasını ve bütün hayatımızı kapsayan, kaplayan, 24 saatimizi kuşatan... Bir manzume, ilahi bir nizam. Hayat desturu, hayat düzeni Hem dünyamızı hem ukbağımızı, ahiretimizi selamete kavuşturacak olan ilahi kanunlar manzumesidir din. Şu konuyla din ilgilenmez diyemeyiz. İktisatla, ekonomiyle, siyasetle din ilgilenmez diyemeyiz. Düğünle, dernekle din ilgilenmez Dinin yeri camidir, namazını kılarsın iş biter diyemeyiz. Böyle bir anlayış maalesef oluşturuluyor, oluştu. Zaman içerisinde yalnız bu anlayışın yanlış olduğunu söyleyelim. Artık söyleyelim. Bu anlayış yanlıştır. Allah camimizde hakim olduğu gibi düğünümüzde, derneğimizde de hakim olmadıkça din kaim olmaz. Allah Rab olarak hem camimizin içerisinde hem camimizin dışında hem sokağımızda hem pazarımızda hem mintik alanımızda veya nümayiş alanlarımızda bir ilah olarak bir otorite olarak kabul edilmedikçe hakiki iman edilmiş olunmaz bunları bilmemiz lazım Allah bu işlere karışmaz demek olmaz Allah bizi ve etrafımızdaki var olan bütün mevcudatı bir hikmet gereği var etmiştir, yaratmıştır. Biz ve etrafımızdaki bütün varlıklar, gördüğümüz, görmediğimiz bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz, O'nun emrine amadeyiz, bitti. İsyan yok. Allah bir şeye bir şey dediği zaman bitti, O'nun üzerine laf konuşamayız. Faiz haram. Yanlış. Tam bitti. Ya Rab, amin tu. Yanlıştır. Bitti. Yalan konuşmak haramdır. Bitti. Haramdır. Hırsızlık. Zina. Bitti. Allah'ın sözünün üzerine söz koymaya cüret edebilecek insan var mı? Olmaması lazım ama çok böyle aymaz insanlar var. Düşünmüyor ya. Düşünmüyor. Halbuki Allah ona sadece fırsat vermiş. İstese bir anlık dondurur, taş keser. Helak eder onu. Ama imtihan dünyası diyor serbestsiniz, serbestsiniz. Kafanıza göre takılın. Ama hesap vereceksiniz. Hadi gidin. Bu serbestiyeti şımarıklık olarak algılamak. Aman kimse bana karışmıyor. Bak, ne güzel yaşıyorum. Haramda yapıyorum, zulümle diyorum, zina da ediyorum. Her şeyi yapıyorum. Bir şey olmuyor gördüğünüz gibi bak Diyor adam Aklı bu kadar kısa bu kadar ha, Beyefendi ya öleceksin bundan hesabı Allah zaten böyle murat etti Seni serbest bıraktı kardeşim Allah diyor ki bana zoraki ibadet etme Gönlünden gelsin İç isterek yap bunu düşün Kendini kontrol et Direksiyonu tut Allah'a doğru Efendim gel ben bunu senin bizzat düşünerek yapmanı istiyorum yoksa benim emrim olsaydı zaten kötülük yapamaz mı? Yani seni mecbur bıraksaydım iyilik yapmaya meleklerde olduğu gibi ey insan melekten farkın kalmaz da kötülük yapmak mümkün değil o zaman. Ama allah Teala öyle bir varlık yarattı ki insan meleklerden daha üstün. Kötülük istiyorsan yap diyor. Bu kadar hürriyet verdi. Kötülük istiyorsan yap. Ama yapma, yapmamanı istiyorum, yapmamanı emrediyorum ama yapma fırsatı da sana veriyorum. Aklın var, bilerek o yanlışı yapma, yaparsan cezalandırırım diyor, bitti. Bunu yapmak lazım, bunu kale almak lazım, bunu bilmek lazım ve bu şekilde dinimizi algılayıp bu şekilde yaşamak lazım. allah Teala'nın vermiş olduğu fırsatı, ömür fırsatını, bak bana bir şey olmuyor Haramda işliyorum, bunu da yapıyorum, şunu da yapıyorum, bana bir şey olmuyor şeklinde algılayarak günahlarda devam etmek, haramlarda devam etmek yanlıştır. Çünkü Allahu Teala bir vakte kadar bize mühlet vermiştir değerli kardeşlerim. Bu mühleti yanlış algılamayalım. Bu mühlet hatalarımızı anlamak, günahlarımızdan tövbe etmek, rüştümüze ermek, Allah'a ve Kur'an'a dönmek, tövbe istiğfar etmek için verilen bir mühlettir, bir fırsattır. Bunu böyle bilelim. Allah cümlemizi... Hayra yönetsin. Cümlemizi hayırlı yollarda muvaffak olan kullardan eylesin. Her türlü günahtan, isyankarlıktan, yanlış bir takım itikat ve inançlardan uzak eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.